Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Dahhak bin Süfyan radıyallahu anh. Hilâboğullarına mensup olan Dahhak bin Sufyan Müslüman olmadan önceki hayatında Medine köylerinden birinde yaşardı. İslamiyet'i kabul edince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu, kavminden İslamiyet'i kabul edenlere reis, daha sonra da zekat ameli olarak tayin etti. Mekke fethine 900 kişiyle katılmak üzere hazırlıklarını yapan Süleymoğullarına, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin ordunuzu yalnız başına yüz kişiye bedel birisiyle bine tamamlayayım diye sormuş ve başlarına dahak bin Süfyan radiyallahu anh'ı kumandan tayin etmişti. Hicretin 9. yılı Rebü'l-Evvel ayında Kilaboğullarının bir kolu olan Kuru üzerine gönderilen seriyenin kumandanlığı da Allah Resulü tarafından Dahhak radiyallahu anh'a verilmiş ve bu seriye Dahhak'ın kendi ismiyle Dahhak bin Süfyan seriyesi olarak anılmıştır. Kuru Müslüman olmayı reddetmeleri üzerine Müslümanlar onları Necid taraflarındaki Levazuç mevkiinde bozguna uğratmışlar ve bütün mallarını savaş ganimeti olarak ele geçirmişlerdi. Verilen ölüm cezalarını yerine getirme ve Resulullah'ın korunması işlerinde de görev alan Dahhak radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başucunda yalın kılıç nöbet tutardı. Dahhak bin Süfyan radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Bürde adında bir samal deve hediye etmişti. Ümmü Seleme iki deve kadar süt veren bu hayvandan daha verimli bir deve görmediğini ifade etmişti. Dahak bin Süfyan radıyallahu anh, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde Müşeylemetü'l Kezza'ya karşı yürütülen Ridde savaşlarında Hicret'in 11. senesinde şehit düştüğü sanılmaktadır. Şahit bin Müşeyyeb ve Hasana Basri Dahhak bin Süfyan'dan hadis rivayetinde bulunmuşlardır. Dahhak'tan rivayet edilen iki hadisten diyetle ilgili olanı, i̇mam Malik'in Mali'in El-Muadda'sında, Ahmet bin Hanbel'in El-Müsned'inde, Ebu Davud ve İbni Mace'nin sünneninde ve Tirmizi'de yer almıştır. Bu rivayete göre, ilafeti zamanında Hz. Ömer radıyallahu an öldürülen bir adamın diyetini, karısının alamayacağı kanaatinde olduğunu söyleyerek bu konuda sahabelerin bilgisine başvurmuş, Dahhak bin Süfyan radiyallahu anh da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine bir mektup yazarak yanlışlık sonucu öldürülen Eşyem et-Dibabi'nin karısına diyetinden pay vermesini emrettiğini belirtmiş Hz. Ömer radiyallahu anh da kanaatinden vazgeçerek bu rivayete göre hareket etmiştir.